Kur'an-ı Kerim'de sayısan mucizeler var mıdır demişiz izleyicimiz. Eee malumunuz bir dönem televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde e, Kur'an'daki ayetlerin sıralamalarıyla işte e, surelerin isimleriyle bazı sayısan rakamları birleştirerek işte aya çıkış tarihini bulan insanlar vardı. Şimdi isim telaffuz etmek istemiyorum. Böyle mucizeler var mıdır demişiz izleyicimiz. Muhterem kardeşim Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin başında Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu summa hakimin habir. Kur'an öyle bir kitaptır ki ayetleri sağlamdır, muhkemleştirilmiştir. Sonra her şeyden haberdar olan ve hikmet sahibi Allah tarafından da detaylı olarak ...tafsilatlı olarak açıklanmıştır diyor cenab Allah. E şimdi... ...detaylı olarak açıklanmış bir kitap... ...artık şifre... ...rakamsal mucizeler onun neresinde kalır? Her şey apaçık Kur'an'da yani öyle... ...onun gizlisi, saklısı, sırlısı, şifrelisi yok. Anlaşılmayan muğlak ifadeleri yok. Bilinmeyen müphem ifadeleri yok. Hepsi detaylı bir şekilde açıklanmıştır diyor... Fussilet ne demek? Tafsil edilmiş, detaylandırılmış. E detaylandırılmış apaçık bir şeyde artık siz rakamsal bazı şifreler olduğunu söyleyebilir misiniz? Hatta bir defasında bir Yahudi heyet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ziyaretine geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhtemeldir ki onlara İslam'ı tebliğ etmek için... E, e, huruf-u mukattaalı bir sure okuyor onlara. Onlar hemen o baştaki huruf-u mukattaa dediğimiz elif, la, mim, veya ha, mim veya tasim gibi e, harflerden bir hesaplama yoluna giderek diyorlar ki işte falan zamanda şöyle olması gerekiyor buna göre. Bir hesap yapıyorlar o cifir hesabıyla falan veya işte ebced hesabıyla her neyse. Sonra başka bir sure okuyor. Allah Allah. Diyorlar ki o zaman farklı bir şey ol Hesap tutmadı. Efendimiz diyor ki bu Kur'an böyle hesaplamalar için gönderilmiş değildir. Onun için siz bundan rakamsal bazı şeyler çıkarmaya kalkmayın. He şunda şu şifre var falan senede şöyle olacak bilmem falan senede böyle olacak demeyin. Bir zamanlar çıktılar işte televizyon ekranlarında ben iyi biliyorum birisi ismini vermeyeyim Cevap hakkında doğmaz, doğsa da önemli değil. Ama Cevap vermiyorum. Veririz, Elhamdülillah ama He, vermiyorum. vermiyorum. Fakat şöyle dedi: Ben iyi hatırlıyorum yani hafızam yerinde Allah'a şükür yaşlandık ama daha henüz bunalmış değilim. Aynen şöyle dedi: Kur'an'daki şu ayete göre 2006 senesinde, ondan önceki bir, bir iki sene önceydi, İsrail devleti yok olacak. Yeryüzünde İsrail devleti diye bir devlet kalmayacak dedi. 2006 senesinde dedi. E bugün 2015 senesinde yaşıyoruz. İsrail devleti azgınlığını daha da arttırarak yeryüzünde Devletiyor. ceberutluğuna devam ediyor. Han nerede? O ayet mi Haşa yalan söylüyor? Hayır. Ayet doğru söylüyor ama o yanlış anlıyor ayetten Yanlış manalar çıkarıyor. İşte evet. şu şifre böyle diyor, bu şifre böyle diyor diyerek insanları yanıltıyor. Hatta ben dedim ya bu çok büyük bir şey söyledi. Büyük bir iddia ortaya attı. Keşke dediği doğru çıksa, İsrail devleti yok olsa ama öyle değil. Olmadı işte. Gönül arzu 2006 ederdi. 2006 dedi. Ama bugün 2016'ya yaklaştık. Neredeyse. Evet. Hemen